Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz. İyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'dayız. Libero programındayız. Tan Morgül. Merhaba. İsmail Başöz ben. Bugün Türkiye'nin... En iyi Türkçe konuşan tercümanlarını <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, futbol takımlarında uzun süredir tercümanlık yapan ve şu anda da Beşiktaş'ta e, görev yapan Emre Demirtaş ve Merhaba. Halil Yazıcıoğlu ile beraberiz. Merhaba. E, perde arkasını konuşmak istiyoruz. E, futbolun diğer emekçilerinden bahsetmek istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş evet hoş geldiniz. Hoş Senin de zaten bir beraber geçmiş zaman geçirmişliğin, bir mesai arkadaşlığın var. Yani ben kamp, aradı... kamp geceleri kahve içmeye <gülüyor> kaçarak bir kenarda. Ben de Halil, Halili ben yani ilk defa tanışmış olabiliriz yüz yüze yani karşılaşmış olabiliriz ama radikaldeki imzasından ve oradaki hem uyk bardan'dan, oradaki çocuklardan da. Uğvardan çocuk olmuyor tabii. Belki daha yaşa da. <gülüyor> daha Alt, alt <gülüyor> e, eraydan meraydan genelde e, tamam, şey canım. duyuyorduk. <gülüyor> tamam. Toparladık işte. <gülüyor> e, ve Beşiktaş'la anlaştığı zaman da çok sevmiştim. E, dedim süper. Ekip e, kuruluyor ki ondan sonra da e, İsmail e, Emre'den bahsetti. Ya dediler ekip aslında baya iyi. E, dedim ne güzel lan Beşiktaş'ta her şey çok güzel olmakta. <gülüyor> Ya ee, Biliç geldi. Bilic, Bilic, çilek olarak sıkı <gülüyor> ki Biliç ikinizin üstüne gelmiş oldu tabii değil mi? Yok. Hemen hemen ya, Emre abi zaten i̇şte. kulüpteydi. Biliç'le ben hemen hemen aynı günlerde geldik. Ama sen Biliç geliyor diye gelme bir şeydi. Hiç alakası yok. Öyle bir bağlantı yok. Daha önce e, Halil uzun süre Trabzon'daydı. E, evet. işte, Türkiye'de öğrendi İspanyolca'sıyla Trabzon'da <gülüyor> tercümanlık <gülüyor> olarak tercüman olarak Şiveli İspanyolca konuşmuşsa <gülüyor> olmuştu mesela Bölgeye uyarladık İspanyolca'yı öyle diyelim. <gülüyor> la hable diyecek, La hable. Trabzon'da kaç sene kaldın? Trabzon'da beş sene kaldım Hoca Bayağı Trabzon'da olmuşsun. Trabzonlu olmuş. <gülüyor> oldum bir tarafın, Trabzonlu oldu yani hakikaten. Adam zaten Karadenizli yani şimdi. Evet, bir yakınlık vardı bölgeye. Ee, Emre de daha önceden e, rehberlik yapıyordu. Tabii turizmdeydim. Ee, yaklaşık ee, üç senedir Beşiktaş'ta sanatıyor Yok, altı sene oldu benim de. Ah! Aynı sene ben Beşiktaş'a başlamışım Halit Trabzon'a başlamış. Kader ağlarını orada ördü yani. Ben senin hep yeni başlamış gibi. Neyse. <gülüyor> Bir taraftan da işte şey şeyi görüyoruz. yani rehberlik var, gazetecilik var, iletişim mezunusun. Senin emi mezuniyet ben işletme mühendisliği mezunuyum İşi. da hiç alakam olmadı benim. Aklıma. Ama işte yani Türkçe konuşmanızda e, girmeden önce de konuştuk. Yani bu tercümanlık bir yaşlığı böyle direkt çevirden ziyade aslında Türkçe'ye anlatabilmek, Türkçe'ye söyleyebilmek meselesi. Tabii yani ki. o dili sadece bilmekle ilgili bir şey değil. Bizatihi kendi konuştuğunuz dili de çok iyi bilmekle ilgili bir şey. Ve futbol sahalarında e, yani genel anlamında futbol e, muhabbetine giren yöneticisinden futbolcusuna tercümanına kadar çok nadir görebildiğimiz bir şey güzel, Hoş Toplumlar alanında güzel Türkçe konuşabilen, derdini anlatabilen çok fazla gördüğünüz bir şey olmadığı için. Şimdi bizim mesleğin e, tanımında e, Halil'in bundan 3-4 yıl önce bir sanırım bir dergiye de gazete röportajında okuduğum çok güzel bir tanım var mesela. Bizim için biz translator değiliz İngilizcesinde. Biz interpreteriz. Tanıl hmm. Çünkü... Hoca Çünkü... yazmıştı hatta evet. o yazı Bizlerle ilgili. Tanıl Bora'dan bahsediyor. Evet. Buradan da evet. tabii Hürmetler. Tabii. <gülüyor> e, karşınızdaki bir şey söylüyor ama onu yani birebir motamot çevirmenin çoğu zaman anlamı yok. Çünkü Türkçe'de özellikle Türk oyuncular ya da Türk halkına ifade ederken e, onun söylemeye çalıştığı şeyi kafanızda alıp o şekilde ifade etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla birebir translator değiliz. Simultane çeviri de değil, yap, değil bizim yaptığımız. Bazen aynı anda çevir, çevirsek bile. Ama atıyorum hocanın bir toplantıda söylemeye çalıştığı şeyi ya da oyuncunun televizyon röportajında vesaire söylediği şeyi... E, ...oyuncu kendi dilinde bu... Portekizci olur, İspanyolcu olur, Çekci olur, İngilizce olur. Oranın da futbol kültürünün az bir şey hakimseniz ne, ne demek istediğini zaten anlıyorsunuz. Onu hatta bazen Türkçe klişe şeklinde de e, direkt söylüyorsunuz, çeviriyorsunuz. Tersini yapıyor musunuz? E, yapıyoruz tabii. Yani mesela yani, Türkiye bir, de, bir soru soruldu. Onu gidip e, hocanın anlayacağı bir gevreklikte şey yaptığınız yani, olabiliyor mu? E, halli bilmiyorum ama benim mesela bazen yaptığım bir şey var. Atıyorum e, öyle bir konuda bir şey soruluyor ki. Biliyorum o adama ben bunu doğrudan sorsam... ...adam bomboş bakacak bana. Çünkü Türkler için ifade eden bir şey. Anlam, anlamlı bir soru. Ama ecnebi böyle... ...öyle bakacak bomboş. Çünkü onların kültüründe olan bir şey değil. Ya da onların futbol kültüründe olan bir şey değil. O yüzden mesela soruyu... Onun anlayabileceği şekle biraz daha çevirip ondan sonra bize diyorlar ki işte sen adam bir cümle söyledi sen dört cümle söyledin. E tabii söylerim yani. yani o, ben daha şeyini söylemiştim yani. Sen bayağı düzenli giydiriyor musun sorulan Türkçe kültürel e, sualleri? Ben daha mesela bir soru soruldu onu daha gevrek hale getirip hocaya soruyor musun Onda dedim. da onda mecbur kaldığınız zaman. <gülüyor> Oluyor. <gülüyor> Kavga çıkmasın Soymu diye. Soyma odasında hele. Soyma odasında. <gülüyor> Soyma odasında. odasında işte devre aralarında maçtan önce ya da maçtan sonra bazen çok gerekli oluyor. Ama Emre abinin söylediğinde şöyle bir taraf var. İşte benim gazetecilik yapmış olmam, Emre abinin rehberlik yapmış olması o kültürler, kültürler arası o bağlama oturtmamızı hmm. da epey işimizi kolaylaştırıyor. Bu en az diğeri kadar önemli bir şey aslında. Elbette. Çünkü o iletişimi epey kolaylaştırıyor. Burada şurada şundan net bahsedebilirim. Evet bir background'dan bahsettiğiniz rehberlikten ve gazetecilikten ama bu ee, gerçekten hani en düzgün lafla nasıl söylenir biraz da görgü kültür e, işi karakter işi e, çok eminim bunda birlikte çalıştığımız için çok daha rahatlıkla söyleyebilirim. Adaplı edepli cümleyi kurmak da orada e, söz konusu gerçekten mesela polemik yaratmayacak e, değil mi? seçimler yapmak. Ee, ...soruyu düzgün aktarmak... ...işte gerginliği... ...yaratmayacak bir noktalar yakalamak gibi... ...İnsiyatif kullanıyor musunuz öyle? Kullanıyoruz mesela... ...bence en iyi örnekler basın toplantılarıdır ona... ...çünkü... ...bir maç bitiyor... ...oyuncuyu ya da hocayı basın toplantısına... ...götürüyoruz... ...e bazen öyle haller oluyor ki... ...ortalık epey gergin oluyor... ...gazeteci gergin oluyor... ...ya da hoca gergin oluyor... Bir de bizdeki basın toplantıların formatında hatta geçenlerde konuştuk bunu da. Şöyle bir problem de var. Maç haricinde de birçok mevzu konuşuluyor ve birçok soru soruluyor. Bazen gerginlik ister istemez yükseliyor. Orada bir taraftan da moderatörlük yapmaya çalışıyoruz ve o akış ilerlesin, bir rahatsızlık, bir arıza çıkmasın diye orada da inisiyatif alıyoruz. Orada inisiyatif almadan... ...zaten olmuyor. Peki inisiyatiften kalsınız da yani soruyu mu manipüle ediyorsunuz... ...cevabı yani bunu... Yani manipülasyon değil yani ama... Tına, manipüle tamam doğru bir kelime olmadı ama mesela... ...bir soru soruyor, direkt soruyor... Soru. ...o soruyu çevirirken yumuşatıyor musunuz? Şöyle... ...mesela benim yaptığım bir şey... ...gazeteci çok gergin bir tavırla ya da agresif bir tavırla soruyu soruyorsa... ...ben futbol tabiriyle bir göğsümde yumuşatıyorum... yumuşatıyorum <gülüyor> ...hoca'ya pas öyle veriyorum ki oradaki akış ilerlesin diye. Bu çok gerekli bir şey oluyor. 100 basit, katılıyorum da ama hocayı düşün. şimdi Bakıyor ulan bu adamdan bu kibar soru gelmiş olamaz. Seyfin tipine bak kıpkırmızı surat. Bu nasıl böyle kibar kibar soru oluyor diye. <gülüyor> o da oluyor ama bizim orada inisiyatif almamız gerçekten işe yarıyor. İşte tam burada söyledim işte. Mesela orada e, gerginliği, yönetmeyi etmeyi e, bilmek dışında bunu istemekle de ilgili. İşte karakter diye bahsettiğim olay oydu biraz önce. Bunun toplumdaki yansımalarını e, süzüp... E, buna bir şekilde bir karar vermek de gerekiyor. Ya, ben bunun böyle olmasını tercih ediyorum. Anı var orada. O biraz e, hayattaki o, duruşla ilgili bir şey. Orada bir yandan e, bir de şey var şimdi. E, hoca maçın içinde. Oyuncu maçın içinde. Maçın gerginliğini atıyor. Özellikle basın toplantılarından bahsetmesinin hınırı sebebi o. Kandaki Adrenalin seviyesi hat safhaya çıkmış. Zaten gergin. Ve orada e, sizin profesyonel olarak kulübün bir çalışanı olarak bir şekilde daha sakin yaklaşmanız lazım ki herkes gergin olursa zaten artık iyice alevleniyor ortalık. En azından birilerinin sakin olması lazım. Ama yani. öyle bir yetki yani şey resmi olmasa da gayri resmi olarak sanki öyle bir anlaşma da var gibi. Yani sonuçta senin görevün orada sadece çevirmek, hocaya çevirmek, hocanın konuşmasını dinleyiciye, gazeteciye çevirmek değil anladığım kadarıyla. İşte Bu başlangıçta da... Emre abinin söylediği o yüzden önemli hale geliyor. Orada interpreter gibi davranmalıyız. Orada nasıl bir anlaşma var bir taraftan da biz varız, oyuncu var ya da hoca var ve kulübün medya sorumlusu var. Kulübün medya sorumlusuyla da o iletişimi ve o, Hı -hı. o akışı ...sağlamak görevi bir taraftan da bize düşüyor. O masada değil ama değil mi kulübün medya Masada. Masada mı orada? Masada o Soruları e, bazen durduran, engelleyen bu soruyu almıyoruz diyen de... basın Kulü... sorumlusun. Yani kulüplerin medya sorumluları. Ha oluyor öyle şey bu soruyu almıyoruz yani diye. O inisiyatifi, o, o inisiyatifi alabilecek biri var en azından. O, sorumlulu o sorumluluğun sahibi olan biri var. Bizim o sorumluluğumuz yok. E, çeviriyi yapıyoruz. Ama çevireyi yaparken de en azından biraz daha... ...rahat ilerlemesini işin sağlamaya çalışıyoruz ama bir yandan da bu bahsettiğimiz işin sadece e, görüntüdeki kısmı. Yani e, spor çevirmenliği ya da üzerinde futbol çevirmenliği bunun e, çok daha fazlası. Yani toplamda çeviri yaptığımız iş e, bir hafta içinde toplam iki saati belki bulmaz. Bizim televizyonlarda gördüğümüz e, kısımdan tabii. bahsediyorsun tabii. Ama onun arkasında çok daha derin bir kısım var işin. Bizim programda 10 dakikadan fazlası bu kısımları konuşalım. tabii. Ki de programda <gülüyor> derin tercüme de abi. Derin <gülüyor> inter inter inter inter interpretation. interpretation. <gülüyor> Paralel interpretation. Hayır ben niye söyleyemedim? <gülüyor> ama ama yani ben seni <gülüyor> söyleyemem lazım ama ben de söyleyemedim. Bak. Abi olur ya bazen lap diye çıkar. Ben şimdi bir daha isteme benden. <gülüyor> lap diye <çık>. Interpretation. Bak. <gülüyor> Bak güzel olur. Biraz önce bahsettiği şeyler tercümanın görev tanımında falan yok. Ee, hani böyle yumuşatalım göğsümüzde alalım mesela falan filan böyle bir, böyle bir şeyi çok fazla beklemiyorlar yöneticiler de e, antrenör de futbolcular onlar için bu böyle bir şey yok bu işte orada duran nazik insanların geliştirdikleri teknikler bunlar işte bu antrenmanları yaparak o top iyi yumuşatılıyor orada bir bu taraftan bir tercih de, yani. şu var tabi bu işi yaparken işin medya tarafına hakim olmamız lazım ki orada söylenenler üzerinden medyada nasıl bir kamuoyu oluşur hmm. medya algısına o nasıl yansır hep onu düşünüp ona göre vaziyet almamız da gerekiyor. Bir de işin öyle bir... Sen bir de içeriden olduğun için sana tarafı. daha böyle bir şey var. Milyanın bana bir kolaylığı şey. var. Ha. <gülüyor> ha bir de gazetecinin bir, bir kısmını sana daha böyle bir ya demişse iyi demiştir. <gülüyor> Boşver yani. Onu öyle koyalım. Onu hiç <gülüyor> oynamayalım cümleleriyle falan. O güvenle ilgili. İşte. Bize güvendikleri zaman sonrası çok kolay oldu. Geldiğin olur. gazetecilik ekolü de zaten. Evet. Bunun eli yüzü düzgün bu işi yapanların olduğu yer olduğu için. E, Radikal Hı. sağ olsun evet. o önemli bir referans. Evet. Bu televizyondaki e, görüntüler kısmından sahanın arkasına doğru geçmeden, Geçelim mi? geçmeden. Evet. önce e, Barış Karacısı'nın e, hazırlayıp pişirip servis ettiği şarkılardan Volkan çünkü bu da devreye girecek Prodüksiyon amirimiz evet. Volkan Ağar artık bu lafı da kullandık evet, evet. E, Yani bir yerde ünvanımız da o <gülüyor> biraz ee, Barış karıcısunun yolladığı parçalardan e, Futbol Hasıl Cop Unlimited Orkestra'yı çalacağız bugün ee, Sözsüz bir parça e, Adadan bir parça Artık Almanca yollama demiştik kendisine O da e, adalı müzikler yollamış bize e, Telaffuz edemiyoruz ondan yani <gülüyor> Ve onu dinleyeceğiz Sonrasında yine sohbet devam edecek Unlimited'dan dinledik İngiltere'den. E, şimdi e, Halil ve Emre ile beraberiz. Beşiktaş'ın e, tercümanları. Interpret... Interpret... <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <et>, <Gülüyor> ona döneceğiz. Evet e, onlara... E, yani bu işte feyiz aldınız kim bak derken... E, Mourinho ya gelmeden önce bizim topraklardan Feyzal'ın yani bu işin duaya yönelikten evet bu e, yabancı futbolcularla iletişim kurulmasında gösterdiği yani ciddi başarıdan de örnek oldu tercüman arkadaşlarımızla. Şimdi onu bir dinleyelim. İsmini e, bilemiyoruz ama. Ya ama şimdi onu da biz Efs nereden bilelim efsane yani. Bir efsane bir Halil isim. Halil hemşerisi onu da belirtmem gerek. Evet. Aynı zamanda benim evet. bir hemşerim oluyor kendisi tabii. <gülüyor> e, evet Halil'in hayatlarını bundan sonra yön vermiş e, ünlü tercümanımızı <gülüyor> biraz dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, sakatlık problem, sakatlık problem. Sakatlık problem? Yok, no. No problem, no problem. No problem. I Uh, Herhaft und disponible değil. No problem. No problem. Peki, uh, eee andomsız sizin Back Rizzo. Ya ya Rizzo. Yes, yes. I call. Yes, sezon sonu tek desin. Ya. Yeah. Yes. Yes. Eee, uç he İstanbul. Ya yeah, uç he İstanbul'u ha, huh? İstanbul. İstanbul. Doctors disability hovering, do they say sakatlık ne kadar sürer diye soruyorum sakatlık eee ne kadar sezon sonu 1 2 3 ay okay bye bye kaç puan? alo kaç puan ee, hedef kaç puan puan Denizli ve Konya galibiyet biliyorum çok önemli her maç 3 puan. <gülüyor> her <gülüyor> maç 3 <üç> puan. <gülüyor> <maç. gülüyor> David. E... Ali Atın daha iyi konuşuyorsun biz, David. <gülüyor> biz biz biz biz, biz e... istiyoruz e... şampiyon çok önemli her maç 3 puan. Her maç 3 puan. David, yap sen David. Ben çok zor For me it's difficult to speak Turkish. David, David e... Kazakistan'da şampiyon oldunuz mu? Şampiyon oldunuz mu? Oynadığın takımlarda? Ben anlamadım. Evet e, hakikaten o zaman bayağı bir şey becermişsiniz onu anlıyoruz. Bayağı bir yol alınmış. <gülüyor> evet yol alınmış. Bir... Türkiye bir noktaya gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Beşiktaş'ın hali nice olurdu nereden bu arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bölgeden niye bir skor tabelasına yansımıyor bu sonuçlar? İnsanlar niye orada kalmaya devam etmiyor? İstanbul'a geliyor anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir interpretatif hali geçilmiş artık burada. Evet geçilmiş. <gülüyor> Topraklar verimli ama yine onu bu da onu çıkartıyoruz. Bizim topraklar Karadenizimiz, her türlü hes çalışmana rağmen verim fışkırmaya devam ediyor insanî verim açısından. Evet biz yine e, İstanbul'a dönelim. Emre Demirtaş, Halil Yazıcıoğlu. İstanbul, <gülüyor> İstanbul, İstanbul. <gülüyor> <Sessizlik> <It's really difficult gülüyor> Peki, <gülüyor> televizyonlarda, <gülüyor> televizyonlarda, radyolarda e, gördüğümüz yüzümüzün yüzümüzün dışında sesimizin dışında başka bir hayatımız var. E, sahadan e, futbolcuların yatak odalarına kadar kelimenin tam anlamıyla e, kamptaki e, hayatlarından bahsediyorum. Bundan bahsederken. E, mutfaktan e, ne bileyim dışarıdaki ev kirarlama işlemi sırasında yardımcı olmaya kadar bir başka hayat dönüyor aslında dışarıdan. Bu arada parantez içinde az önceki kayıt Rize'de yerel bir televizyonun iki yabancı futbolcuyla konuşma çabasıydı. Onu da yerel evet. bir bilgi olarak ah, evet, değil mi? önemli bir bilgi. Tercüman herhalde. olmaksızın <gülüyor> tabi. Tercüman olmaksızın İngilizce. <gülüyor> Baktaycı bana iyisini bilen ortamda bir insan olmaksızın konuşma çabasıydı. Yes diyor ama. Yes. Ama disability Neyse. diyor abi adam. Evet değil mi? Evet. Ee, evet. Ee, şimdi ben önce e, Halil'e soracağım. Ee, bir gördüğünüz bir kısım daha var bizim. Ee, görünmeyenlere biraz sonra devam edeceğim ama gördüğünüz bir kısım daha var. Hoca maç devam ederken saha kenarında e, sporcuyu yanına çağırıyor ve bir şeyler anlatıyor. Gerçi e, Beşiktaş'ta İngilizce İbransız futbolcu sayısı oldukça fazla bu sene. Ve e, Bilic bunların çoğunu kendisi menece ediyor zaten. Doğru. Ama bunun dışındaki örneklere sahip Beşiktaş'tan bahsetmiyoruz. Sen Trabzon sporda da e, farklı şekillerde e, tanık olmuşundur, içinde olmuşundur nasıl akıyor nasıl geçiyor oradan yani o futbolcunun kafasına geçiyor mu sahaya uygulanıyor mu ne oluyor orada hakikaten benim mesela merak ettiğim şeylerden biri şöyle oluyor değsek bizim sürekli zaten hocayı ve oyuncuyu gözlememiz ve kollamamız gerekiyor çoğu zaman hoca, hoca çağırmaksızın bizim oraya doğru gitmemiz ve hazır olmamız gerekiyor hoca çağırıyor ve hararetli bir şekilde çoğu zaman anlatmaya başlıyor işte kimi zaman oynayacağı pozisyonla ilgili, kimi zaman oyun içindeki taktikle, stratejiyle ilgili bir değişikliği anlatıyor. E o hararetli ortamın içinde de hocanın söylediklerini, bu çoğu zaman kelimesi kelimesine olmuyor. Çünkü orada çok kısa bir zaman kalıyor. Ana hatlarıyla oyuncuya aktarıyoruz. akış öyle. Arada bir kenardan bağırdığınız da oluyor sahanın içine herhalde. Özellikle dil bilmeyen. Oluyor, bazen, bazen oluyor. Yani... Hocaya orada yardımcı olabilmek için, işte hoca yönlendirmeye çalışıyorsa ve e, yeterli olamıyorsa yani ulaşmak için yeterli olamıyorsa ya da oyuncunun kafası bulanıksa bir defa daha kenardan bağırmak gerekiyor ya da bazen işte alkışlayarak e, motive etmeye çalışarak ...destek olmak gerekiyor. Hoca söylemek sizin ...bazen Peki, onları yapmamızı icap ediyor. Yan veya taraftara atarlandığı zaman... ...bunu çeviriyor musunuz? <gülüyor> ee, yok. Orada... ...yeteri kadar, yeteri kadar anlaşılıyor. Diyorsun. Futbolun dili birdir evet. oluyor orada. <gülüyor> Ama şöyle şeyler oluyor. Şimdi ligde... ...İngilizce bilmeyen ya da... E, ...İngilizce seviyesi çok... ...iyi olmayan dördüncü hakemler var. Hoca onlarla... ...bir diyaloğa girmişse... ...hemen orada hocanın yakınlarında bir yerde Nasıl gerekiyor. Nasıl anlıyorsunuz bunu? Ha, dördüncü hakemin suratında anlıyorsunuz herhalde. <gülüyor> Bu adam şey diyor ama ne diyor? Ya maç başında zaten ha, o, gelin, o gelin. Üç, üç aşağı beş yukarı anlaşılır. Dördüncü hakem gelir hocayla bir selamlaşır. O, o başarılar biz... diler, iyi şanslar diler. Bazen oralarda da olmak gerekiyor. İşte bir yanlış anlaşılmayı engellemek için ya da tatsız bir şeyin olmasını engellemek için. Bazen çünkü ne tat, daha selamlanışırken tatsızlık ben... olabiliyor mu? <gülüyor> yani? Yok yok maç Bu... içinde diyorum. Ha, maç. Maç içinde. Demin telaffuz edemediğimiz interpretör mesleğini <gülüyor> e, dışında bir göğüste yumuşatıcı şeyi daha çok ön plana ee, çıkıyor, <gülüyor> tüm vay vay, vay. yani Mesela be, benim için kişisel olarak bence en zorlayıcı taraflarından biri şu. Şimdi ben futbolu çok seven bir insanım ve bazen maçın o akışı, maçın heyecanı beni de alıp götürüyor. Orada tercüman olarak halbuki benim sakin kalmam gerekiyor. Çünkü bütün bunları yapabilmemiz lazım. Sakin kalamadığımız zaman bunlar aksamaya başlıyor. Aslında orada mesleki olarak açık veriyoruz. O yüzden sakin kalabilmek ve orada soğukkanlılığı koruyabilmek gerçekten çok önemli. Rüzelisin. Beşiktaşlısın, futbolu seviyorsun. Çok fazla şey. Uşağım. Sakin olmak adını diyorsun İsmail değil mi? Nasıl sakin kadar olayım? sakin adamı bile geçen bir geçen sezon maçta havalarda görmüştük. yani. <gülüyor> yani son dakika golüydü artık o kadar olsun. canım. Ben onlar... benim için kesin canım benim için hiç. Ben bir de seveyim böyle heyecan olsun ortamda ama. Abi Halil maç sırasında meditasyon yapıyor. Anca o şekilde toparlıyor. <gülüyor> kendini alıp başkadır etmesi lazım. Ama yani oyunu içindesin değil mi? Sürekli. Tabii oyunun oyunun içindeyiz. İşte Bence, olmak da zorundası mesleki olarak bir taraftan da olmak yani. zorundayız, işte e, yapılması zor olan tarafı Bu bir taraftan da deneyimle ilgili bir şey. Yani, deneyimledikçe o daha kolay hale geliyor. Ama hem oyun içinde olup yani hem bütün o teknik kadro ve oyuncu grubuyla. Birlikte olup hem de sakin kalabilmek bazen gerçekten çok kolay olmuyor. Doğru doğru. Siz sürekli, e, yani sen kulübede ve e, soyunma odasında sürekli oyuncularla berabersiniz. Evet. Yani devre arasında da e, içeri girip hocanın... E, ama anladığım kadarıyla artık Beşiktaş'ta hoca İngilizce mi yapıyor muhabbeti? Hoca İngilizce yapıyor ama e, Emre abiyle biz yine de Tabii. oradayız. Gireki çünkü İngilizce yeteri kadar anlamayan birkaç oyuncu var. Aa, var mı? Onlara yardımcı oluyoruz ya da... <gülüyor> ya. ya da işte Emre abi e, gerektiği zaman Çekçe yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada Yok mesela İngilizce iyi anlayan oyuncular var. Yani kesinlikle çok iyi anlayan oyuncular var. Ama bazıları e, hiç soru işareti olmasın. Tamamen net e, tabii, bir şekilde hocanın ne evet. dediğini anlasın diye illaki ihtiyaç duyuyorlar. Çekçe de <gülüyor> en enteresan. Değil yani değil? yani... Ee, e, çok enteresan. E çünkü şöyle artık başka takımlardan bile talep gelebilir. Ya arada bir de bize bir <gülüyor> el attı şunu. <şurada gülüyor> ya şu çek... hakikaten bir, şu, burada şey aklıma geliyor. Yani üstüne az para da verip ne Holosko üstüne az para hayali gerçekleşseydi o zaman Demire Demirtaş orada olmayacaktı. Holosko ee, yüzünden oradasın. Yok Holosko yüzünden orada değilim de. Kim vardı e, Çekçe konuşan? E, Sivok. Heh. Sivok var Zapo var. Zaten Zapo Sivok'la Zapo'yu transfer ettikten sonra beni çağırdılar. Yani ...memlekette bir tane Türk çekçe konuşan rehber olduğu için... <gülüyor> <gülüyor> ...memlekette bir tane çekçe konuşan adam olduğu için diyeceğim de var birkaç tane e, tercüman arkadaş. E, çağırdılar, görüşmeyi yaptık. Dedim hani ben de zaten çok koyu Beşiktaşlıyım, oradan yürüdük başladık. E, oyuncular gittikten sonra da mesela iki yıl önce e, Sivok'la sözleşme ve Holoskoy'la sözleşme sona ereceği zamanda... ...bir ara benim de kulüpten ayrılmam bir söz konusu oldu zaten. Hakeza. Ama şimdi Ama sadece çek e, çe, çevirin dışında faaliyetlerde de bulunuyorsun e, yani. E, tabii bir de aynı zamanda İngilizceden de tercüme yani. Hani Sadece çekçeden de değil. E zaten Ama arada bir şey de görüyordum. E, oyun içinde de mesela böyle ikili bölgeler gibi. Hoca şey yapar, yapılırken yani bir taraftan da yaklaşık ne? Yirminin üzerinde oyuncu grubu var tabii, değil mi antrenmanlarda? Evet, şimdi bir tane çevirmenin sürekli herkese şey yapması da aslında pratik olarak da çok kolay Arada tabii. bir böyle paylaşıyorsunuz herhalde değil mi? Tabii canım yani toplantılarda... Örneğin e, şimdi mesela bu sene şanslıyız. E, hoca İngilizce konuşuyor. E, sezon başında zaten e, yarı konuşarak yarı kendiliğinden şöyle bir düzen geldi. Nitekim e, sezon başında ilk ile biz de birbirimize söylemişiz ki yani, saha içinde mümkün mertebe girmeyelim. E, hoca birebir kendi anlatmaya çalışsın. Çünkü hoca doğrudan oyuncularla konuştuğu zaman iletişim çok daha iyi e, tabii, hale tabii. geliyor. Özellikle antrenman sahasında. Toplantılar biraz daha farklıdır ama e, hoca da nitekim e, sürekli İngilizceyi takımın dili haline getirdi. İngilizceye hakim olmayan birkaç kişiye e, ben, e, birkaç kişiye e, örneğin işte Çekçe konuşanları diyelim, ben e, Türk oyunculara Halil. Ondan sonra bir arkadaşımız daha var Arda. Arda da işte İspanyolca, Portekizce konuşanlara antrenman sırasında e, genelde fazla müdahale etmeden ara sıra e, çevirileri yapıyoruz. Şu o zaman ihtiyaç olmuyor ama çünkü zaten hani. I, sezon başında birkaç aydan sonra genel olarak hiç İngilizce konuşmayanlar bile genel olarak yani git, gel, dur, kalk vesaire çok temel kelimeleri öğrendikleri için artık bir yerden sonra çok fazla... Hayır ay, ayrı oldu şimdi. Beş kelimeli mi gidiyor bütün futbol hayatı bir sezon boyunca? Ay, futbolun 7 futbolun dili, <gülüyor> 7, <gülüyor> biz... dili bir abi yani. Evet. <Gülüyor> Disability. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> evet <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şarkı arası <gülüyor> daha verelim. Ee, bu saha kenarının interpretation'a. Bak abi tamam. Benim olayım interpretation. Öbürü değil. Evet e, Volkan. Ee, evet yine İngilizce parçalarla devam ediyoruz. İngiliz futbol şarkıları duble CD'si varmış. CD'nin adı e diye kısaltmış burada. Uzaltması olarak uzal, uzun olarak da. <gülüyor> Uzaltalım. E, şöyle some people are on the pitch. Tan, on the pitch. Evet tan hatırlayacaktır diyor. 1966 Dünya Kupası finalinin sonunda anlatıcının ettiği bir cümleymiş bu. O yüzden bu albümün adını almış. 66'da İngiltere kupayı kazanmıştı ve sahaya girmişler. Ve Abidin, Abidin Dinon'un bir belgeseli vardı. Evet. Onun, ıı, şeyin Dünya çizdiği. Kupası'nı. Ve, çizimleriyle anlattı. Çizimleriyle anlattı ama çizimlerin dışında e, danışmanlı, yönetim danışmanlığı gibi de bir şey yok. Entegre bir şey. Fransız e, televizyonu yapıyorlar. Sevgili interpreter arkadaşlar. Nasıl çevirirsiniz? Evet. Hadi çarkıları da siç o zaman. Sahada bazı adamlar var. <gülüyor> <gülüyor> Yok, sahaya girdiler. Bir kısım şegefsiz. <gülüyor> Yok abi programın ikinci bölümünde Emre abi çekçe konuşmaya başlayacak. Ben onu tercih edeyim. <gülüyor> al, al sana diyecek o zaman. Evet, evet. Bu evet. albümden dinleyeceğimiz parça da hanımlar bu uyarı sizin için diyor. Oo. Kelly Stan Kelly. E, Cumartesi günü maça kaçma şarkısıymış. Bu hafta sonunda maça kaçanlar için o zaman gelsin bu parça. I take this morning, each Saturday morning. Bolt the back door tight and tie down the latch. All dolled up down is dinner, like some derby winner with rosette and rattle. Rush off to the match. Oh, curse be the day that ever I married a football fanatic and Liverpool at that. And the thing I'd been dreading He comes to the wedding Dolled up in his scarf And his red and white hat Well the name that he gave To our firstborn Was Jeff Strong, Chris Lawler Tom Smith, Jerry Bernie And St John, Ron Yates Roger Hunt, Alan Evans Peter Thompson, Emily News Tommy Lawrence Ian Callahan Jones Now if you'd have been listening To the priest at the There was such a commotion, it made me heckle. He says I'm here to baptize, yes, and not criticize, yes, but I think it's a terrible name for a girl. Always take this warning each Saturday morning: bolt the back door tight and tie down the latch, or he'll up down his dinner like some derby. Rosetta un rattle rush off to the match. İyi pazarlar libero 94.9'da e, futbolun tercümesini yapıyoruz. Futbolun e, biz o <gülüyor> aylak <Ağır gülüyor> <lafı> oldu şimdi <gülüyor> ama toparlamam lazım. Dur. Yani futbolun e, <gülüyor> bizim dilim, yapıyoruz Bizim bazen. dilimizde Olmayan futbolu göğsünde yumuşatarak bizim önümüze pas atan arkadaşlarla beraberiz. Eğil Oldu şimdi? Emre ve Halil ile Eğil. beraberiz. Emre abi 6 numara oynuyor ben 8 oynuyorum. <gülüyor> Beşiktaş'ın tercihimi <gülüyor> evet. Futbolu dile getirenler diyelim kendileri. Ne <gülüyor> güzel. <gülüyor> ne güzel. Evet. Şimdi e, bu sesin sahibi Volkan'a evet. dönüyoruz. Volkan'ın Volkan. <gülüyor> Bir evet. suali bak. Alalım. İngilizcesini söyledi şimdi Türkçesini söyleyecek. Evet. Benim sorum şu yani futbolcuların işte saha dışında da eli ayağı olma durumu nuz oluyor diye okuyoruz gazetelerde. Bu ne kadar doğru? Mesela e, bir ev kiralacakları zaman siz aynen, varsınız. Aynen. Ee, ev kirası işte dışarı gece çıkıp eğlenmek istiyor mesela genç oyuncular geliyor yabancılar yani. vesaire. <gülüyor> o noktaya yapıyor. şöyle gireyim. E, muhtemelen Halil le beni e, evli barklı çocuk çocuk sahibi olmamız orada kurtarıyor. Örneğin benim e, şimdi... E, Tercümanların, spor tercümanlarının, futbol tercümanlarının görevlerinden bir tanesi oyuncunun hem kendisinin hem ailesinin e, ülkeye, şehre yerleşmesi, adapte olması, kulübe adapte olması ve kafasını sadece futbola verebilmesi için, fut sadece futbola konsantre ol olabilmesi için hayatının geri kalan her yerinin nispeten rahat olmasını sağlayabilmek için elimizden geleni yapmak. Bu görevin en önemli parçalarından bir tanesi. Demin o yüzden söylüyordum. Hani... Samet e örneği diyoruz biz bunu. <gülüyor> yani, e, işin Kamera önünde kalan kısmı ya da direkt çeviri yapılan kısmı bir yanı, e, öbür kısmında e, relocation services diyebileceğiniz adamın bütün hayatını buraya e, almasına e, yardımcı olan kısmı var. E, bir de bunun yanında e, işi daha da öte noktaya götürürseniz, e, az önce Volkan'ın söylediği gibi, hani e, onlarla beraber çıkma, onları her yerde göz kulak olma e, bir anda. Çünkü çok yakın arkadaş gibi de olabiliyorsunuz. Ben her ne kadar e, artık 6 yıllık tecrübede, e, ...nispeten belli bir mesafe korumayı e, öğrendim. Hmm. E, öğretmeye de çalışıyorum oyuncular geldikçe. Çünkü belli bir yerden sonra mesafeyi kaçırdınız mı? E, i̇şin ucağı, ucu bucağı olmuyor ama... E, ...işte ben özellikle çocuklarımın e, bebeklik döneminde... E, ...futbolcular beni saat sekiz buçuk dokuzdan sonra aradıklarında... ...direkt azarlıyordum onları. Ulan ben çocuğu uyutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Telefon geliyor adam. Abi o e, hiç de acelesi olmayan, e, önemli olmayan şeyleri soruyorlardı mesela bana. Birkaç defa... E, muhteşem yıldız topçuları azar işledikten sonra artık o saatten sonra aramamaya başladılar. Oradan sonra da benim hayatım kurtuldu tabii. Oo, ama şey yani, böyle bir muhteşem 24 saat yıldız topçuların ki... azarından da burada var. Yıldızlara atarlanmış bir <gülüyor> adam var karşımızda. <gülüyor> Senin böyle bir şeyin Nerede var mı? <gülüyor> Tokadın var mı? <gülüyor> yok <gülüyor> <Back -end, gülüyor> <-end>. Benim böyle <gülüyor> hallerim olmadı da. <gülüyor> <gülüyor> Üç aşağı beş yukarı aynı durumdayız. Bir de şöyle bir şey var. Deneyimledikçe bunun bazen çok da gerekli olmadığını zaten anlamaya başlıyoruz. Şudur, şudur temelde oyuncunun çok acil ihtiyaçları ve e gerekli olan durumlar olursa saha dışında da gündelik hayatlarında da biz yardımcı oluyoruz. Ama bu arkadaşlık ilişkisinin bu dostluk ilişkisinin bir haliyle bir sınırı var. Bir de şu var artık son 2-3 yıldır bu işi yapan asistanlık firmaları var. Tabii, İstanbul'da, firmalar. evet, İstanbul'da bu işe giren firmalar var ve onlar sadece futbolculara değil İstanbul'da Butler, yaşayan yani. yabancılara bu tip hizmetleri, bu tip servisleri zaten veriyorlar. Oyuncuların belirli bir kısmı böyle servisler de alıyor. E, tabii ki de çok iyi arkadaş olduğumuz, çok iyi dost olduğumuz oyuncular var ama o mesafeyi koruyabilmek gerçekten çok önemli. Mesela ben kişisel olarak şöyle bir şey fark ettim deneyimledikçe. Ben ilk zamanlar işte şöyle düşünürdüm. Oyuncuyu sağ dışında da motive etmek lazım. Ona destek olmak lazım. Ya tamam arkadaşız, dostluk ilişkisi başka bir şey. Ama zaman geçtikçe görüyorsunuz ki bu çok da gerekli olmuyor. Hmm. Ve tam aksine daha da iyi olabiliyor. Mu? Daha da iyi olabiliyor ve motive etmek yerine sakinleştirmenin, onları soğukkanlı hale getirebilmenin çok daha faydalı olduğunu görüyoruz. Ben girdiğimde o ilk heyecanla mesela bunu çok yapmaya çalışırdım. Saha dışında ve gündelik hayatlarında ama zaman geçtikçe gördüm ki çok da gerekli bir şey değil zaten. Deneyim tabii. Evet, deneyim. Evet deneyim. Ya şey sorusu yani, tabii sizin de yoktu böyle bir deneyimiz ama ya yurt dışında da var herhalde dedim böyle bir kurum yani çevirmenlik kurumu sonuçta Morgan biliyoruz bunun ciddi olan şey yaptı ama bunun daha böyle bir hani okulu gibi daha böyle bu işin enstitüsü gibi gidip üzerine yani sadece futbol alanının bir çevirmenliği üzerine bir alan var mı veya böyle bir, yurt dışında nasıl oluyor bu işler? Benim iyi bildiğim örnek İngiltere örneği İngiltere'de birçok kulüpte bir departman var ya da bir ya da iki kişi var. Onlar tamamıyla oyuncuların, Emre söylediği gibi relokasyonundan sorumlular. Ve bütün bu işler onlar üzerinden yürüyor. Ama bununla birlikte oyuncuların birçoğu oralarda zaten kişisel asistanlarla mutlaka çalışıyorlar. Dil öğrenme dertleri olmuyor. Mesela bizimkilerin oluyor galiba Türklerin gidince. Kesinlikle. Hepsinin oluyor. Yani, nitekim ilk işe başladığımdan itibaren de söylediğim bir şey aslında bir yandan... E, spor çel futbol çeli tercümanlarının varlığı ya da Türkiye'de böyle bir kurumun olmasının varlığı oyuncunun ülkeye adaptasyonu belki de biraz daha geciktiriyor. Çünkü örneğin Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de bunun örneklerini görüyorsunuz. Her ki Almanya'da bu konuda biraz daha, Almanya'da ve İtalya'da bu konuda çok daha sıkılar. E, İspanya'da da kulüpler sıkı olmasa bile e, böyle bir gelenek olduğu için oyuncular kısa sürede uyum sağlıyor. Örneğin e, Nihat Kahveci'nin e, ya da Arda'nın şu anda çatır çatır e, İspanyolca konuşunu görüyoruz. E, oyuncunun belli bir zamandan sonra e, baktım ki kalıyorum burada. E, ön, kalması bile değil. Yani ba, e, sözleşmeyi imzaladıktan 3-4 ay sonra e, en azından anlaşabilecek kadar o ülkenin diline hakim olmasını ha, hakim olması için önüne şartları sunuyorlar. O şartları uyum sağlamazsa da bunun e, örneğin Almanya'da kimi kulüplerde e, cezai müeyyideleri var. O, e, Almanya'ya yani yakışık tabii. Yani oyuncu e, çünkü e, illa ki her zaman yanında biri olacak diye bir şey söz konusu değil. E, saha içindeyken, toplantılardayken vesaire. E, tercümanın e, sadece hocaların ve oyuncuların olacağı mahrem noktalara, soyunma odalarına ya da toplantılarına bazen girmesini istemiyor olabilirler. Hmm. Ki bu da anlaşılabilir bir şey. Yani sadece futbolun içinden gelen adamlar burada olsun siz giriyorsunuz ama hep bütün biz, biz sürekli takımla beraberiz. Ya yani soyunma odasında da sürekli. Toplantıya işte kulübe biz sürekli takımla birlikteyiz. Takım Sadece maç öncesi değil. Eee ki şey, de, kampta hafta içinde e, defalarca e, hocanın şeyine göre, e, tutumuna göre değişir. Maç öncesi mutlaka toplantılar var. Maç sonrası toplantılar var. Hafta içinde ee, hem motivasyon toplantıları hem diğer takımın analizleri vesaire yapılıyor. Ee, sadece bir tek asıl e, baş hocanın değil diğer hocaların e, çalışmaları Aa, e, bağlantıları tabii. var. Yardımcı hocaların analistlerin e, bağlantıları tabii. var. Tüm bunların ikimizden bu, zaman tek tek e, mesela analistle e, sporcunun tek tek e, anlatılması, e, anlatılması gerekiyor. Eğer orada dil birliği yoksa futbolu dile getirenler Orada Ama bir taraftan da e, ki bir sonraki sorumla da bağlantılı olacak bu. Ciddi anlamda da futbolun her türlü alanında mesleki olarak var olmuş oluyorsunuz. Yani analizinden tut, e, sağlık ekibine, <gülüyor> e, işte oyunun e, kurgusundan tut, futbolcunun bireysel, e, kişisel dünyalarına. Yani olabilecek her yerde mesleki olarak olmanız gerektiği için oluyorsunuz ve futbolun her alanına değiyorsunuz. Hani Mourinho e, tercümanlıktan buraya geldi yani bilmeyenler için söylüyor şeyin Raps'ın'ın e, tercümanıydı. E, bu kadar her şey hakim olabilme mantığını şimdi daha iyi görebiliyorsun ama... Diğerinizi bilmiyorlar biz. Bizden. bizden çok güzel oldu. Bak. <gülüyor> şimdi işte tam şey diyecektim. Her tercümandan da Mourinho beklemeyin diyecektim. Bak önce de davrandın aldın topu elinde. Tamam. E, <gülüyor> çok beklemeyelim de siz kendinizden beklemiyor musunuz kardeşim diye sorayım o zaman. Yani bu kadar futbolu sevip, bu kadar futbolun içinde olup ya yani hiç ya bu Bilic'te yani ne saçmaladı böyle takım mı kurulur kardeşim <gülüyor> <diye>. Eyvahlar olsun. <gülüyor> Demiyorum. Ne diyorum? Benim yani ben de ileride takım kurmak istiyorum. Topu hiç. Yani olmayayım. en basitinden şöyle bir şeyin şansınız var diyelim. Bedava teknik direktörlük kursu alıyorsunuz. Bir de hani UEFA nezdinde lisanslı hocalar bunlar. işte Bilic, İşte Hugo Bross'la çalıştın sanırım. Evet. Sen daha önce Halil. Şenol Güneş'te. Bir, bir sürü önemli hocayla bedava teknik taktik dersi alıyorsun yani. <gülüyor> Orası kesin. Öyle <gülüyor> zaten bir zaten üstünde para istemişler geçen çocuktan. <gülüyor> öyle bir hevesimiz olur mu? Kişisel olarak benim belki de olur. Ya bu öyle bir şey ki bu dünyayı bu dünyada deneyim kazandıkça, bu dünyayı tanıdıkça karar veririz herhalde ona. Böyle bir şeye girişir miyiz? Bunu yapmaya niyetlenir miyiz? Ama belki de olabilir. Yani kendi adıma söyleyebilirim ben onu. Çünkü şu var. Dediğin gibi işin her tarafında varız ve futbolu da seven adamlar olarak bundan oldukça memnunuz. Çünkü bir takımın bütün bir işleyişinin, antrenmanının, toplantısının, iletişiminin ve sahaya çıkışının bütün aşamalarında Motivasyonun. oradayız. Motivasyonunun. Hiç oynadın peki? Nerede oynadın mı? Hadi adam eksik. Hadi lan gel sen de <gülüyor> bir <gülüyor> şey. Bir de mesela bunu zannedenler var. Ben ona hayret ediyorum. İşte <gülüyor> takımla ee, beraber bize, bize şunu soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Siz diye antrenmanda yoksuz ya. Tercümanınız sen. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> koşarken çeviremiyorsun sen. Laz ya. İki kişilik de. <gülüyor> Abi <gülüyor> Halil, <gülüyor> Halil çok ediyorum. güzel çok güzel yemeklik yapıyor Halil saat kaçırmaz. Ha, Müthiş. O. Çift kale maçlarda direkt yana kim? Kariyer oradan da yürüyebilir <gülüyor> yani. Federasyonun bana güveni son... Hırvat Federasyonu'nun bana güveni sonsuz. Senin var mı? Ben mi? onu söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ee, Emre Demirtaş'ın bu tür çalışmalarının... Abbas'a Mahalle takımını çalıştırarak başladığını... ...gizli gizli sabahları altında <gülüyor> antrenman yaptığını... <gülüyor> Abbasal parkla çalıştıklarını ben e, duyuyorum Sağdan Abi, soldan. Abbasal. Evin ne, orası yani. Nerede çalışıyor Abbasal? Her zaman. Basketbol bu, bu sahası var ya orada şey? takım. <gülüyor> <gülüyor> Hatta mahallede birçok kişinin e, Zapo diye çağırdığına <gülüyor> da biz <gülüyor> şahidiz. Evet. Abi e, ben şahsen şey söyleyeyim hani daha da yükselmek futbol takım yönetmek falan gibi niyetim yok mu diye ben şu anda rüya işi yapıyorum zaten ya. Yani e, beşik taşlıyım hani. Üstelik sevdiğim kulüpte çalışıyorum. İnandığım davaya hizmet ediyorum. Beşiktaş'ta Düğüm, oturuyorsun. Beşiktaş'ta oturuyorum. Ya inanmazsın abi. E, kulübe girmeden işte 3 yıl kadar önce e, evlendik. Düğün yemeğimizi de Beşiktaş'ın çilekli testlerinde yaptık falan böyle. Düğün masamızın yemek şey e, evlilik masamızın arkasında böyle Beşiktaş bayrakları falan var. Tesafi Ya yani Kaderim benim zaten böyle çizilmiş. Çok tesafi evet bir kader yolculuğuna çıkmış. E, burası diyorsun ya. burada <gülüyor> olabildiği kadar iyi gideyim. E, hatta şeyi söyleyeyim size ben. 15-16 yaşlarındayken e, şimdi daha da küçükken pardon 12-13 yaşlarındayken bir şey bilgisayarda futbol oyunları falan oynuyordum. Ben Beşiktaş'a hoca olmak istiyorum falan falan diye girip sonra şimdi önce futbol oynayamadım biliyordum yeterince iyi. Futbolcu olamayacağım <gülüyor> biliyordum. Sonra belki hoca olurum dedim. Sonra baktım ki o da olacak gibi değil. Ya Beşiktaş'a yanaşmak için ben bari gazetecilik okuyayım falan falan diye Tekçiyi öğrenmek orada aklına geldi. Ya Çekçe <gülüyor> tamamen tesadüf. Ya Çekçe, Ev, evrenin <gülüyor> çarkları öyle çalıştı. 12 yaşında bir çocuğun aklına Çekçe öğrenmek gereksin. O çocuğu alnından yani. Abi e, Hatta e, Beşiktaş'a bir şekilde yanaşayım diye e, okul gazetesiyle röportaj yapacağım deyip Beşiktaş kulübünden kulüp binasından birilerinden izin alıp e, Alan Walsh vardı bizim Beşiktaş'ta işte sol kanat ondan sonra topçu. Onunla gidip bir buçuk saat anlamsız bir röportaj yapmıştım. Röportajla adamla ben sohbet ediyorum falan falan. Hatta bazı sorularım. Bu nasıl röportaj falan dedi sormuştu adam bana. Ama ben kulüp binasının içindeyim. Abi, <gülüyor> var, boş de. Can Bartu'nun boş deyince hiç aklımdan çıkmayan bir şey söyleyeyim. Anlamsızlığın şeyi. ikinci yarıda Spiker'in yanında yorumcı Can Bartu. İkinci yarıda şeyin başından bir diyor. Bak ben sana demedim mi? ...Walsh bu oyunu bilmiyor, oynayamıyor... ...hiçbir yerde gözükmüyor... ...bak oyunun hiçbir yerinde yok... <gülüyor> ...iki, üç... ...en sonunda şeyden duyuluyor... ...göyem mikrofonu kapatmaya ...Can Bey, Can Bey... ikinci yarıda da girmedi oyuna zaten... <gülüyor> neyse taşı sonuçta tercüman olarak e, yanaştın değil mi de, sen zaten bir projeyi hakikaten gerçekleştirdin. Demek ki burada atrolük gibi bir hayal şu anda taşımıyormuşsun. Ya sonra yani. baktım gazetecilikte para yok. Gazeteciliğe de girmedim zaten. Ondan sonra hayat beni yine Beşiktaş'a geldi getirdi. Ne güzel yani, yani. ikiniz de e Ben rüya meslek ya iki, şey? İkiniz de çok mutlu olduğunuz. O, ee, kesin. Yani şimdi şey ayakta yapmıyorsunuz durumum. Ya ben doğuştan Beşiktaşlıydım zaten falan. Beşiktaş'a geldikten sonra falan. Şaka, diyorum, şaka diyorum. Şaka diyorum <gülüyor> zaten. Ya mesela benimki de ilginç oldu. Ben 2003-2004'e kadar sürekli türbüne giden bir Beşiktaşçıydım. O sezon işte bazı şeyler olanlar oldu. Olanlar oldu. Ben rahatsız oldum. Türbüne gitmeyi bıraktım. Güzel. Sonra üniversiteye gitmişsin o zaman. O zaman üniversitedeyim. Evet. O zaman üniversitedeyim. Ondan sonra ondan radikal yok ondan daha. kısa bir süre sonra e, radikal hikayesi başladı. Ben de İstanbul'da buradaki Kazım Koyuncu konserlerine gide gele Trabzon'a Trabzonspor'a bir ısındım. Radikal dedi Uğur abi dedi ki sen meraklısın bu. Ben seni Trabzonspor'u Trabzon zannediyordum mesela. Birçok kişi öyle zannediyordu. Ha. Ama o dönem gerçekten Trabzonspor sempatizanıydım zaten. Uğur abi dedi ki madem böyle bir hevesin var Trabzonspor'un maç yazlarını evet. sen, sen yaz. Ya. Trabzonspor'un maç yazlarını yazdıktan bir buçuk iki sene sonra işte Trabzonspor'dan ve o dönem Ersun Hoca oradaydı. Tercümanlık teklifi geldi, <gülüyor> onlardan ve ben onun üstüne Trabzon'a gittim, beş sene Trabzon'da yaşadım. Oo, ya sen senin girişin yani teklif üzerine. Tabi onlardan niyet üzerine hayır, değil. Ben o dönem Servantes'teydim. E, Servantes'te kültürel etkinlikler bölümünde tercümanlık yapıyordum. İşte çoğunlukla simultane gelen şairlere, yazarlara İspanyolca. İspanyolca. Er sonunda da o dönem takımı tamamen yenilemişti. Çok acilen İspanyolcu bilen Hı -hı. bir tercüman arıyorlarmış. Akıllarına da ilk Servantes'i aramak gelmiş. Bu da hem futboluyla ilgilenen hem ha, de şey yapan. Oradan kalktık gittik Trabzon'da. Yani benim gidişim de gerçekten ilginç oldu. Abi Güzel. ikimiz de olayı açıklayalım. Secret denen kitap var ya biz onu <gülüyor> algılayalım. <gülüyor> Beşteşe gelişi de çok keyifli. Ee, Önder Özdenle iki dostumuz daha eskiye dayanır. Ee, yaptığım sohbette sezon başında e, Halil Halil Yazıcıoğlu'ndan bir miktar tanıdıktan sonra dedim ki yani e, ya çok güzel çok düzgün bir e, arkadaş e, gelmiş buraya. Hangi bağlantılar radikal falan filan dedim. Ya yok dedi. CV gönderdi bana sadece dedi. <gülüyor> Öndürücen sadece bunu söyledi. Hakikaten dedim CV'sini gönderdi, baktım aldım dedi. Ve hakikaten de e, çok keyifli bizim en azından benim ilişkilerim, çok güzel ilişkilerim olduğu bir e, insan grubu. Kesinlikle. mısın? Ekibimiz sıkı. Evet şimdi e, yakın marka verelim o zaman bir. Volkan hazırlıyor. Volkan. Menüde ne var? Volkan evet bu hafta aslında çok da hoş, neşeli bir program kaydettik ama e, üzücü ama çok da önemli bir e, teknik direktörden gireceğiz. Haber üzücü çünkü 25 Nisan 2014'te Tito Villanova'yı e, kansere yenik düştü. Aha. Kendisi hayatını kaybetti. E, onu bir anacağız. Barcelona'nın e, Guardiola'nın yardımcısı iken birlikte çok önemli başarılar kazandırdı. sonra da A takım hocalığını yaptığı bir isim. Onun hayatına bir yakın markaj yapacağız. Sonra tekrar devam ediyoruz. Nevi aslında münasır bir kulüp Barcelona. Stadyumunda da dediği gibi bir kulüpten daha fazlası hatta. Yıllar yılı geliştirdiği futbol kültürü gıptayla takip ediliyor. Hedeflenen başarıya kendi çocuklarını yetiştirerek de ulaşılabileceğinin en güzel örneği. Bu kültürün en somut ürünü ise takımın altyapısından yetişmiş olan Josep Guardiola'nın takımın başına geçmesiydi. Guardiola'nın da ilk hamlesi yine takımın çiftliğinden, La yetişen ve B takımı da birlikte çalıştırdığı Tito Villanova'yı yanına almak olmuştu. Çocuk yaşlarken hocalıklarını yaptıkları Messi, Pique ve Fabregas gibi oyuncularla oluşturdukları yenilmez Barcelona takımı, dünya futbolundaki istatistikleri alt üst etti. Pep'in ani bir kararla Bayern Münih'e geçeceğini açıklamasının ardından yedek kulübesindeki birinci adam Tito oldu. Bu değişim sadece sürekliliği sağlamak amacı taşımıyordu. Guardiola ile yarattığı sistemle birlikte dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olduğunu kanıtlamış olmasının bir sonucuydu. Birliktelikleri süresince mücadele ettikleri 19 farklı şampiyona da kupaların 14'ünü müzelerine götürmüşlerdi. Guardiola'nın gençlik yıllarından bu yana yanında olan en önemli arkadaşı ve danışmanı Tito, 2012-2013 sezonunda perde dediği ilk tek kişilik oyununun açılışını 19 maçta 18 galibiyet ve bir beraberlikle yaparak kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Buna sadece nicelik olarak en iyi dönem demekte de yetmez. Önceki senelerden çok daha iyi bir oyun sergiliyordu Bahçe. Her şey iyi giderken bir anda Tito'nun gırtlak kanseri olduğu ortaya çıktı Aralık 2012'de. New York'ta 10 hafta boyunca tedavi görürken takım bir süre sallansa da Katalan ekip sezonu lig şampiyonu olarak tamamlamayı başardı. 38 maçın sonunda da 100 puan toplayarak Barcelona tarihinde bambaşka bir rekoru daha kırdı Tito'nun takımı. Başarılı teknik adam kanser tedavisi görmesi nedeniyle bu şekilde Barcelona'da %100 verimle çalışamam diyerek bir senelik A takım teknik direktörlük kariyerini bitirmek zorunda kaldı. Kanser, belki de tüm zamanların en iyi teknik direktörleri arasında yer almasına engel olmuştu. 15'inde kapısından girdiği Barcelona'dan, 45'inde bedenen 25 Nisan'da ayrıldı Tito. Vefatının ardından kulüp, müzesinde kendisine özel bir yer ayrılacağını duyurdu. Barcelona kenti 1, doğduğu yer Belker de da 2 gün yas ilan edildi. Dünya futbol sahnesinde kısa geçirdiği süre içinde bıraktığı izi, Sahanın kenarındaki ovakur duruşunu, zeka fışkıran bakışlarını ve alçak gönüllü gülüşünü hiçbir zaman unutmayacağız. Hasta siempre, pretito Per sempre, etan. Yakın Maykash Açık Radyo'da devam ediyoruz. Libero programında konuklarımız Emre ve Halil e, futbolu dile getirenler Volkan çok sevdim ben bunu hakikaten. Ya da e, futbolda Türkçe söyleyenler e, tercüman arkadaşlarımız. Tekrar toprağı bol olsun diyelim Linova'ya. Çok erken Kesinlikle. yaşta evet. e, futbol alanını bırakıp gitti. E, programımızın son bölümüne girmeden önce İsmail'de e, ben de kuzguncukluyuz. E, geçen hafta bayağı bir mahallemizde e, canımız sıkıldı. E, nar ağacımızla, defne ağacımızla. Onu da söyleyelim. E, Kuzuncuk kuzun... postanındaki e, muhtenalaştırma hareketi e, ağaç keserek e, sürecek gibi gözüküyor. E, sanki... Çay bahçesi mi yapacaklar? Ee, kafayı işletme yapacaklar? Yılların yeşil alanına. Ee, iki, ondan önceki belediye başkanının hepsi hangi partide olursa olsun aynen bizimle beraber hareket etmiş belediye baş, belediye başkanı. ilk defa belediye başkanı artık TOKİ temsilcisi mi? Ne? Enteresan bir kıvamda davranıyor. Neyse biz o mahallemiz. Kaç senelerdir bizim mahallemiz. Beklemeye devam edeceğiz. Kusura bakmayın böyle bir ara vermek durumunda kaldık ama Yok. mahallemiz, canımız, Yok, ciğerimiz... E, futbolu dile getirenlerle konuşuyorduk. Bir üzücü haber, bir e, direniş haberi. Şimdi tekrar sahaya dönelim yeşil sahaya. Anladık ki sizden bir halt olmayacak. Hocam hoca olmayacaksınız. <gülüyor> Onu ben bir umutla ulan bir Mourinho çıkartır mıyız diye bir gazla girdim topa ama bir mütevazi çıktı. Olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum diye ben zaten olacağım olmuşum. Bunlar <gülüyor> bu, çok alışık olduğum hareketler değil ya. Bu, bu ikiliden var. kitap çıkabilir. Anılar, Foucault Felsifesi bu işte, ikiliden çıkarsa bunlar çıkabilir. Bu parayı oradan bulacağız zaten. Herhalde. Bak <gülüyor> parayı bırak parayı... hayatın en güzel işini yapıyorsun hala parayı bulmaktan <gülüyor> çocukları çalıştırıyorsun <Mieti> Kale'de. <gülüyor> ya yok öyle bir şey ya bu arada <gülüyor> <gülüyor> belki gaz veriyorum işte çocuklarla başlasın evet e, bir taraftan da yani hakikaten bu kadar oyun içerisinde olup yani iyi tutuyorsunuz kendinizi ben mesela dayanamazdım bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ee, bu e, hani İngilizden e, Türkçe'ye, yabancı dilden Türkçe'ye e, işte İspanyolcadan Çekçiden çevirirken ki o yumuşatma şimdi bir sekimleri olarak Türkçe'den Türkçe'ye çevirirken de çok yapıyorduk. Medyaya ifade açıklaması işte ifade verirken e, sağlık durumu açıklaması vesaire yaparken spekülasyonu yola açmayacak, futbolcuya sıkıntıya sokmayacak, kulübü sıkıntıya sokmayacak düzgün cümleleri kurmayı e, tercih etmeye çalışacak. çünkü. Dönüp dolaşıp ya futbolcuya ya bize patlıyordu sonucunda bir yandan da. Abi işte o esnada e, hele ki çeviri yaparken çünkü bir de anlaşılan bir dilden birilerinin şimdi çekçe kimse bilmiyor. Ben istediğim gibi sallayabilirim. böyle <gülüyor> çok güzel bir avantajım var ama hani e, memlekette İngilizce bilen çok, Fransızca, Almanca bilen çok, İspanyolca, Portekizce bilen bile bulunabiliyor. Onların söylediği şeyi bir de bu şekilde yumuşatma şeklinde çevirirken... E, kafadaki işlemciyi yakma noktasına gelebiliyorsunuz. <gülüyor> bir anda bir sürü şeyi düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Hem adamın söylediğini söylemek zorundasın hem de topu yumuşatmak zorundasın. Aman o da şey olmasın bu da şey olmasın. Bir yandan da adamın söylediği ana konsepti de söylemen lazım. Yani. Peki bir şey soracağım. Hiç bilin sizden ikinizden birini alıp şey dedi mi? Ya gel şu televizyon taşımasını beraber izleyin bana bir çevir diye. Bir şey oldu mu? Ee... Futbol programı bazen nadiren hani burada ne konu ya futbol programları yok futbol programları hiçbir zaman ama onu soruyor e, genel konular üzerine e, özellikle Halil'den e, ama bu gündelik gelişmeler olabilir politik gelişmeler olabilir ha. spor e, camiasındaki belli bir gelişme olabilir Kimi ama şey takip etmiyor şey programları o futbol işi, tartışma programları o işi medya mi yapıyor özellikle o, o sormaksızın eğer onu ilgilendiren ve önemli bir şey varsa o bilgiyi veriyorlar hocaya Hayır, kendisi merak edip yani futbol tarafıyla da ilgilenmeyip ya çocuklar gelin bunlar ne ya? konuşuyor diye bir şey muhabbeti hiç yok abi. bana birkaç defa sorduğu oldu ha. bazı yerlerde Ama oturup beraber izlemiş yok. yok öyle oturup da uzun uzun izlemiyor zaten yok canım adam işi gücü var ya işi gücü adamlar için izlenecek şeyler <gülüyor> mi olmak? evet ee, neyi yaptınız da geldiniz ee, yalnız budan bir hoca çıkar diyordum, Benim de bu yediğim gol olsun bu. ...ama Halil enteresan da bakmıyor değil yani. Boş evet, değilsin. Boş hani. değilsin evet. Bence git konuş önce bir işle. Evet Halil ve Emre ile beraberdik. Futbolu dile getirenler ...Türkçeye getirenlerle en azından. Yo, öbür dile de götürüyorlar. Beşiktaşlı Futbol Kulübü'nü. Dile getirip götürenler değil. Hadi. Dile getirip Siz baya bir konsept yarattınız... Ya ...program ya. bizimle ilgili. Evet. Evet. Siz evet. ne yapıyorsunuz farkında evet. değilsiniz arkadaşlar. <gülüyor> Biz de bir işe yarayalım bir tarafta. Beşiktaş futbol takımı tercümanlarıydı arkadaşlarımız. Interpretatorları. <gülüyor> Predator. Evet. E... Söz istiyorum. Çünkü çok keyifli ve neşeli bir program oldu. Programın sonundan yakalayanlar varsa, ya ha. başında neler konuştular demek istiyor diye merak ediyorlarsa blog adresimizi söyleyelim. libero949.blogspot.com adresine bakabilirler. Ee, bütün programlar oradan tekrar dinlenebiliyor. libero949 diye bir Twitter hesabımız var. Bir de libero94.9 gmail diye bir yeter, yeter. .com diye bir adresimiz Biz var. Herkes iyi pazarlak. <gülüyor> İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz.